Ey Taif'ten dönen kardeşim, üzülme. Kardeşimle hasbihal. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamd ediyor, Resulüne salat ve selam getiriyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun kardeşim. Uzunca bir süredir senin de hasbihal edememiştik. Geçen ay Allah'tan, Sübhanehu ve Teala'dan yardım isteyip yeniden başlayalım diye düşündük. Yazımızı yazlık yazmasına da yayınlayamadık. Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor diyorlar ya, inanma. Bazen öyle son dakika olumsuzlukları açıyor ki insanın başına, sorma gitsin. E tabi paraleli de unutmamak gerekir bu arada. Hükümetin, yargının, emniyetin paraleli olur da haberleşmenin olmaz mı? Mailleri, mektup ve mesajları bazen muhataptan önce okuyorlar. Normalde iyi çocuklardır. Açıp okuyup hocalarına, abilerine ilettikten hemen sonra itinayla eski haline çevirip sahibine ulaştırıyorlar. Hemen kızıp kahariye okumaya, mulaaneye davet etmeye kalkma. Zaten onlar kalkandı. Cevşen ve hoşgörü kalkanı onları muhafaza ediyor. Seninki onlara işlemiyor. İşlemiyor da Pensilvanya Baba Hazretleri kızmaya görsün. Onun öfkesi Malatya'da Kıyası'ya don, Erzurum'da havaya eksi sekiz, Karadeniz'de hamsiye kıtlık olarak yansıyor. Sen sen ol, kızma. Bu ay eline geçen eğitim, yüzünü güldürmesini ve bu halin kıyamete de geçerli olmasını umduğum bu girişten sonra, madem bana sorular sormuşsun, bu ayki hasbi halimizi soruların cevabına aralım. Kardeşim, İslam eğitiminin kendine özgü özellikleri vardır. Kitap ve sünnetin bütününden bu çok rahat anlaşılabilir. Ciltlere konu olacak bu meseleyi bazı maddeler halinde özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Bilgiyi öz ve anlaşılır hale getirmek. Hayatın içinden örneklendirmelerle soyut olanı somut hale getirmek. Sürekli tekrar etmek suretiyle bilgiyi perçinlemek ve aktif hale getirmek. Örneklik misyonu. Peygamber, alim, salih ve öncü şahsiyetler üzerinden pratik olarak göstermek. Bu maddelere dikkat edersen, üçüncüsü senin sorunla alakalıdır. Zamane insanı bilginin tekrarından sıkılıyor. Önemli meseleler birkaç tekrardan sonra önemini yitirdiği gibi sıkıcı bilgiler halini alıyor. Buna nasıl bir çözüm bulabilir, mühim meseleleri sıkıcı olmadan karşıya nasıl aktarabiliriz? Değerli Kardeşim, Öncelikle şu hususu belirtmek isterim. Zamane insanının bu tavrı, modern cahiliyenin insan karakteri üzerindeki olumsuz etkisindendir. Modern cahiliye hız, haz ve hayal üzerine kurulmuş bir dindir. İnsanlığı haz alacağı, her hayali hiç beklemeden, akıbetini düşünmeden hızlıca hayata geçirmeye çağırır. Küçük bir çocuk doğumundan itibaren maruz kaldığı subliminal mesajlarda bu karaktere hazırlanır. Bu, İslam'ın sıdk, gerçekçilik, sabır ve teğenni, şehvetlere gem vurma, irade karakterinin zıttıdır. Şeytanın insanı ayartması ve kendine hizb, parti kılması, bu üç vahye dayalı karakteri kırmakla mümkündür. Bu sebeple hayatın her alanına, hususen de teknolojiye serpiştirilen metaforlarla insanlar hız, haz ve hayale davet ediliyorlar. Bilmiyorum farkında mısın? Son zamanlarda şu tarz ilan ve başlıklar ne kadar çoğalmaya başladı. 7 günde pratik İngilizce, 3 haftada zengin olmanın incelikleri, 10 adımda başarının sırrı, 3 hamlede başarılı liderlik. İnsanları öyle bir hale getirdiler ki bir ömür harcanarak elde edilen değerler 3-5 rakamına indirgenerek önemsizleşti. Karşımıza her konuda bir şey bilen, hakikatte hiçbir konuda bilgisi olmayan tuhaf tipler çıkmaya başladı. Unutma ki bizler eğitimciyiz. İnşa etmeden önce yanlış olanları tahrip etmek, ekin yapılacak alanı temizlemekle mükellefiz. Bizden öncekiler bu tarlayı taşlı bırakmış. Acaba bu taşların arasına tohum atıp nasıl ekin alabiliriz dersek asıl eğitime muhtaç olanların bizler olduğunu ortaya koymuş oluruz. Kur'an'ı bu gözle okumanı istirham edeceğim. Göreceksin ki aynı bilgi neredeyse her sayfada tekrar ediyor. Öz olan, asıl konumunda bulunan meseleler yüzlerce defa aynı veya benzer lafızlarla sahabe işlenmiş. Bu üslubun onun pratiği olan Rasûle de sallallahu aleyhi ve sellem yansıdığını görüyoruz. Konuşurken bir kelimeyi üç defa tekrar eder. Harflerin sayılacağı ağırlıkta konuşurdu. Hadislerin çoğu birbirinin tekrarı şeklindedir. Yani aynı mesajı tek bir mecliste tane tane, üzerine basa basa anlatıyor ve belli aralıklarla aynı konuya tekrardan dönmek suretiyle asabını eğitiyordu. Bizler de bu örnekliğin dışına çıkmamalıyız. İnsanların modern cahiliyeden kaynaklı, gayri İslami karakterlerini terbiye edip, İslam'a uygun hale getirmeliyiz. Vermek istediğimiz mesajlardan önce, bu hali düzeltecek bir eğitime tabi tutmalıyız muhataplarımızı. Olmadığını düşünürsek, yani muhatabımız asli bilginin tekrarından sıkılıp uyumsuzluk göstermeye, daha fazla, daha fazla diyerek bizleri hız bataklığına çekmeye çalışırsa, pak vahin metodunu terk etmek yerine muhatabı terk daha akıllıca olur. Şunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ben bunları bilirim ya da hiç suya düşse yeniden yazarım gibi afilli sözler edenler, bu sözleri lisanı halleriyle söyleyenler ya İslam çizgisini ya da onun hayat bulduğu cemaat dairesini çoktan terk ettiler. Bu noktada bir mesele kafa karıştırabilir. Bilgiyi çağın insanının anlayacağı ya da çağın gerekleriyle muhataba ulaştırmak gerekir. Peygamberler böyle yapmışlardır. İsa Aleyhisselam'ın tıbbın yaygın olduğu bir ortamda tıp benzeri bir mucizeyle Allah'ı anlatması, Musa Aleyhisselam'ın sihre benzer bir mucize ile muhataplarını tevhide davet etmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin edebi bir ortamda mesajını Kur'an gibi belli bir kitapla insanlığa ulaştırması bunun örnekleridir. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Bilginin içeriği özleştirilip tekrar muhataba sunulmasında hiçbir değişiklik yoktur. Değişiklik, araç olarak kullanılan materyallerdedir. Yani sen bilgiyi tekrar etmek ve üzerinde durmak kaydıyla bir animasyon slayt gösterisi ya da tiyatral bir üslupla da anlatabilirsin. Dersinde akıllı tahta kullanır, tablet eğitime geçebilirsin. Bu, çağ düzeyinde eğitime geçiş olur. Ancak aktarılan bilginin aslı ve Tekrarla perçinlenip aktif hale gelmesi meselesine dokunamazsın. Meramımı anlatmış olmayı umut edip müsaadenle bu faslı kapatıyorum. İkinci meseleye gelince. İslami harekette asıl olan, başlanılan amelde süreklilik ve sebattır. Bir alana girilmiş, bir çalışma başlatılmışsa, onu muhafaza az da olsa devamlılık ilkesine riayet etmek gerekir. Konuya asıldır hükmüyle başladım. Eminim bu dikkatinden kaçmamıştır. Yani olması gereken çaba, harcanması lazım olan budur. Ancak her zaman netice insanın istediği gibi olmayabiliyor. Örneğin Taif Seferi. Bu bir başlangıçtı. Allah Resulü Mekke cehenneminden çıkış, asabına güvenli yurt, davetin neşvu nema bulacağı bir rahim arıyordu. Bireysel olarak ilk girişimini Taif'e yaptı. Buraya kadar her şey normaldi. Rabbinin ona yüklediği davet misyonunu yerine getiriyor, davetin yayılması için çaba gösteriyordu. Taife gitti, elinden geleni ortaya koydu. Ancak muhatap olan insanlar umduğu gibi çıkmamıştı. Destek vereceğini umdukları, onu yarı yolda bırakmış, şehrin ayak takımına taşlattırmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmişlerdi. Nebevi hareketin seyrinde köşe taşlarından olan Taif seferini biz nasıl okumalıyız? Kanaatimce bundan çıkarılacak dersleri şöyle özetleyebiliriz. Bize düşen, vahyin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için çabalamaktır. Şayet bulunduğumuz zemin, vaka, sorumluluklarımızı yerine getirmeye müsait değilse arayış içinde olmalıyız. Dar bir alandaki imkansızı bahane ederek sorumluluklardan kaçma kolaycılığına düşmemeliyiz. Bu zemin arayışında bize düşen zahiri sebeplere yapışmaktır. Sonuç alınıp alınamaması ise bizimle alakalı değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın elindedir. Örneğin Taif'ten daha önce Resulullah asabını Habeşistan'a yolladı. Bu da davetin yayılması ve eziyetlerden kurtulma hedefinin bir parçasıydı. Bu girişim sonuç verdi ve Müslümanlar kendilerini himaye eden bir devlet kazandılar. Ayrıca günümüz tabiriyle söylersek, Mekke dağları arasında kabilelerin meselesi olan İslam, uluslararası bir platforma taşınmış, bedevi putberestlerle mücadele eden o dönemin en büyük dini olan Hristiyanların gündemine girmişti. Diyebilir miyiz? Cafer radiyallahu an girişiminde başarılı oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise başarısız. Haşa ve kella. Allah Resulü de başarılıydı, Cafer ve arkadaşları da. Çünkü iki tarafta üstlerine düşeni yapmış ve vahye dayalı bir sorumluluk için zemin aramışlardı. Müslüman bireye düşen de bu değil midir? Çaba. Sonuçlar ise tamamen alemlerin Rabbini delindedir. O, mutlak ilmi ve hikmetiyle akibet hakkındaki hükmünü verendir. İslami harekette kayıp yoktur. Başlanılmış ve bitirilmiş meselelerde başlanılan ama kaderin etkisiyle yarım kalanlar da tecrübedir. Yani bir sonraki adımın daha sağlam atılacağı bir kazanç. Zahiren sonuç alınamayan Taif'in kazandırdıklarını düşünsek, aslında müthiş bir kazanç olduğunu görürüz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mıntıkayı ve ehlini çok iyi tanıdı. Öyle ki Mekke'nin fethine kadar o bölgeye dönük hiçbir girişimde bulunmadı. Yani deneme yanılmanın vakit kaybettiriciliğinden Müslümanlar kurtulmuş oldu. Dönüş yolunda Ninovalı Adas'a karşılaştı. Adas ile aralarında geçen diyalog neticesinde Adas onun sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu anladı. Bu Resulullah'ın davetinin Ninova'ya yani Yunus bin Mettan'ın aleyhisselamın kavmine ulaşması için bir kapıydı. Allah Nebi'ye bir melek gönderip dilerse o kavmi iki dağın arasında yerle bir edebileceğini müjdeledi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların zürriyetinden Allah'ı birleyen birilerinin çıkacağı umuduyla bunu kabul etmedi. Bu yardım müjdesi Allah'ın beraberliğini en derin hissettiği yerdi. Öyle ki bu olaydan sonra Zeyd'i radıyallahu an şöyle teselli etmişti. Şüphesiz Allah bu sıkıntı ve çektiğimiz acıları bizim için rahatlatma ve yardım vesilesi kılacaktır. Yaşadığı sıkıntı, Allah'ın yardım müjdesi imanını pekiştirmiş, yeni bir ruh ve canlılıkla Mekke'ye dönmüştü. Bunun yanında yol boyunca birçok kabile, grupla karşılaşmış, bu gruplar onun sallallahu aleyhi ve sellemin davetini bizzat ondan dinlemişlerdi. İslam davası için yüreği kor misali tutuşan kardeşim. Ben inanıyorum ki sen kendin için üzülmüyorsundur. Senin derdin yapılan işin sonuçsuzmuş gibi kalmasıdır. Ancak bu üzüntü de yersizdir. Emin olabilirsin. Sen sorumlulukların için zemin arayan, elinden geleni ortaya koyan, ancak muhatapların maraz çıkarması sebebiyle Mekkesine dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumundasın. Ve her meselede olduğu gibi bu meselede de sizin için onda güzel örneklik vardır. Ahsap Suresi 21 Şayet bir zemin arayışı için memleketini terk etmiş ve zahiren sonuç almadan Mekke'ne dönmüşsen buna bakmalısın. Bu, senden kaynaklanıyorsa Allah'a istiğfar etmeli ve tövbe ile hatanı telafi etmelisin. Yok sen üstüne düşeni yapmış, elinden geleni ortaya koymuşsan, harici sebepler, sonuç almana engel olmuşsa, sen Taif yolcususun demektir. Olayın hikmetlerine odaklanıp Rabbine hamd edebilirsin. Rabbinden umduğun zemin için kimlerin uygun olup olmadığını, seninle aynı yolu paylaşacak yolcuların güzel gönderi ve eksik gönderini Taif seferiyle öğrendin. Hem insanlar seni bizzat senden dinledi, Nice ön yargı putunun kırıldığını gözlerinde görmedin mi? Kaç Ninovalı Adlas'la karşılaştın? Kaç farklı Ninova'ya seninle alakalı, davetinin ve menhecinin paklığıyla alakalı, güzel şeylerin gideceğini düşündün mü? Bir sonraki Taif yolculuğunda nelerle vakit kaybetmeden, direkt işek başlayabileceğinin tecrübesini hangi mektepte alabilirdin? Gözlerinle şahit olduğun Allah'ın yardımları, Geride her şeyle desteğini sunan kardeşler. Bunların kalpler üzerindeki olumlu etkisini düşündün mü? İşte böyle Taif yolcusu. Sorduğun anlamlı soruya bir de bu tarafından bak istedim. Şahsi düşüncelerimi paylaştım seninde. Yolun yanlışlarını gördüğü halde, kınanma korkusu ve mahalle baskısıyla yerinde duran, zamanla da yanlışları sahiplenip onların savunucusu olmadığın için Allah'a hamd etmelisin.'' Bu yolda, mahalle baskısını göze alamadığı için yerinde duran, menheci hataları sahiplenmek şöyle dursun, zamanla itikadi olarak savrulmalar yaşayanlar olduğunu da unutma. Eh, biraz da anlayış göster tabii. Sen de bekliyorsun ki ne var ne yok konuşalım. Ben yola kandili astım. Yürümek ve daha farklı hikmetleri toplamak senin işin olsun. Seni hasret ve muhabbetin en içteniyle kucaklıyor Rabbime emanet ediyorum. Bir sonraki hasbi yerde görüşmek temennisiyle. Bu yazı Tevhid dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.